Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Bir Sanat ve Sanatçılar programına daha hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu programımız edebiyattan tiyatroya, danstan müziğe, e, resme, mozaik sanatına uzanan bir program. Bu programımız, bu e, perşembe günkü konusu... Jack London, romancı Jack London ve toplu eserleri başlığı bu. Çünkü Jack London uzun bir aradan sonra 19 eseri aynı anda Cem Yayınevi tarafından yayınlanmış bulunuyor. Ve konuğumuz Cem Yaynevi'nin, bu London'ın bu 19 eserini yayına hazırlayan editörü ve bunlara e, genişletilmiş, zenginleştirilmiş notlar e, e, ekleyen ve ardından da her esere bir araştırma, bir inceleme yazısı e, yazan, ee, ...sevgili dostum... ...Kadir Kıvılcımlı. Kadirciğim hoş geldin. Hoş bulduk Ülke abi. Şimdi istersen... ...Jack hemen... Ya ...öz yaşamından söz edelim. Çünkü çok... ...dünya çapında bir, bir büyük yazar. Ee, gençlere de... E ...yardımcı olmuş oluruz bu girişle. Çok teşekkür ederim Ülke abi söylediklerin için. Jack hayatını... ...anlatırken öncelikle ailesinden... ...başlayalım. Babası... E Amerikalılar kahin diyorlar ama biz de falcı diye çevirmek belki de daha doğrusu gezici kasaba kasaba dolaşıp böyle kâhanetlerini anlatan bir tür aslında göz boyayıcı, dalaverici bir kişi. Annesiyle hiçbir zaman resmi nikah yapmamış ve hamile kaldığını öğrenir öğrenmez de annesini bırakıp gezgin hayatına geri dönen bir insan. Annesi de daha sonra hemen eski bir askerle, milis denir aslında asker de değil, bilis. Sivil Savunma Örgütü'nden emekli bir e, beylen evleniyor. London onun soyadı. E, Jack London soyadını ondan alıyor. Gerçek adı John Griffith Cheney. Hı hı. E, 12 Ocak 1876'da San Francisco'da doğuyor. E, eğer Alaska'yı, kuzey topraklarını ve Büyük Okyanus'taki o Hawaii'deki Güney Denizi'ndeki öykülerini saymazsak zaten Amerika'daki öyküleri de hep o San Francisco Körfezi'nin çevresinde ve daha sonra çiftliğini kuracağı biraz daha o karada içerideki bölgede Glenelon Vadisi'nde geçer eserleri. Ee, yaşamı boyunca dediğim gibi London soyadını taşıyor. 14 yaşına okula gidiyor. Yani ilk ve orta öğretim ...düzeyini geçtikten sonra... ...okulu bırakıyor... ...biraz babasının genlerinden almış herhalde... ...bulaşıkçılıktan işte tabela ressamlığına kadar... ...pek çok işe giriyor çıkıyor... ...ve hiçbirinde de tam anlamıyla aslında dikiş... ...tutturamıyor... Evet. ...çok sevdiği bir... ...süt annesi bakıcısı var... ...bir kadın ondan aldığı borç parayla... ...bir tekne satın alıyor... O tekneyle dolaşırken o yaşamındaki gelgitleri de çok güzel simgeleyen bir şey aslında. Önce oradaki istiridye korsanların yani istiridye tarlası işleten hı hı. iş adamlarının tarlalarını girip soyan istridiyeleri soyan korsanlar arasında ün yapıyor o korsanlardan birisi olarak. Fakat kısa süre sonra... Bu korsanlara karşı mücadele eden deniz polisinin hizmetine giriyor teknesiyle beraber. <gülüyor> yani ne zengin bir yaşantı. Onlar, evet bir orada bir burada <gülüyor> onları işte balık devresi hikayelerinde anlatır. Hı hı. Diye, kanun tarafına geçtikten sonraki dönemini. Ee, 1894'ten itibaren daha çok genç yaşlarda sosyalizme merak sarıyor ama tabii Batılar otodidakt diyorlar. Kendi kendini yetiştiren birisi okula evet. tam gitmediği için. Bu bizde de bulunur. El kitapları vardır. Çok böyle basitleştirilmiş şekilde hı hı. anlatır görüşleri. İşte Marx'ı okuyor, Nietzsche'yi okuyor, Darwin'i okuyor. Bunlarla aslında pek ilgisi olan Rudyard Kibling'i okuyor. Bunları çok seviyor ve bunlardan bir araya getirdiği biraz eklektik, biraz özgün, hani hı hı hı hı. tam da şey yapalamayan, nasıl deneyeyim, teorize edilemeyen. Bir kendini özgü sosyalizm anlayışı geliştiriyor. Zaten daha sonra Sosyalist Parti diye de giriyor. Ve ilerleyen yaşlarında e, kendi yerel bölgesinde Sosyalist Parti adına aday olup belediye başkanlığına hatırı sayılır oylar da alıyor. O dönemde e, 19 yaşındayken o yarıda bıraktığı orta öğrenimi sınava giriyor. Bir yıl içinde 4 yıllık orta öğrenimi dışarıdan bitiriyor. Çünkü yani. çok gerçekten çok ziki bir insan. Müthiş bir, bir, bir yazar. Bir üniversiteye kaydoluyor fakat o maceracı ruh orada da rahat bırakmıyor onu. Sadece bir sömestri devam ettikten sonra altının haberini alıyor. Kuzey topraklarında Alaska'da Yukon'da altın devri başlamış durumda. Bütün macera perestler Amerika'yı terk edip o topraklara gidiyorlar. Onların peşine takılıp gidiyor. Hı hı. Arada tabii denizciliği falan da var. Ve Yol adlı kitabında anlattığı ciddi bir serserilik Dönemi de var işsizler orduları var o dönemde e, politikaya atılmayı düşünen zengin kişiler Amerika'daki o bunalım dönemlerinde işsiz kalan insanları topluyorlar bunlarla bir e, kamuoyu baskısı oluşturmak amacıyla Amerika'yı boydan boya kat eden. ...seferler düzenliyorlar Washington'a... ...hiçbir sonucu ulaşmıyor tabii hani... ...hepsi kapitalizmin duvarlarına çarpıp ya, orada... Ya. ...dağılıyorlar. London da onlarla... ...beraber dolaşıyor. Onlardan geriye... ...dönüşte ya da onlara... ...katılmak için bir noktaya giderken... ...demir yollarında serserilik yapıyor... ...tutuklanıyor, hapis yatıyor... ...ve aslında o Yukon'a... ...Alaska'ya kaçması bu Amerika'daki... ...belki de su testisi su yolunda kırılır... ...yaşantısını sonlandıran ve bize... ...yazılar Jack London'ı kazandıran da bir şey. Kesinlikle. Oraya gidiyor. Daha önceden ufak tefek kalem denemeleri var. Ee, mesela o denizcilik döneminde Japon körfesinde geçen bir fırtınayı Tayfun'u anlattı. Kısa bir yazısı vardır. O bir gazetenin açtığı yarışmada ödül de kazanıyor. Hı hı. Oradan. Fakat profesyonel anlamda, gerçek anlamda yazarlığa karar vermesi Alaska'dan dönüşüne denk gelir. O dönemde bir karar oluyor ve bütün o ...okyanus yolculuklarında, deniz yoluyla yaptığı yolculuklarda... ...çok ciddi hastalıklarında bile... ...günde şu kadar bin kelime yazı yazacağım. Evet. Gerekirse Hiç bırakmamış bunu. Evet Hiç yani. bırakmamış. Çok Gerekirse izginç. arttıracağım diyor ve arttırıyor da. İnanılır şey değil. Bu, bu çok ciddi bir motivasyon <gülüyor> onun için. Ve şöyle derler... E, ...yarı öz yaşamsal romanıdır. Martin Eden en evet. önemli evet. romanlarından bir tanesi. Onu da bu şekilde bir tür tropik deri hastalığından... Çünkü bildiğiniz yelkenli bir gemi şimdiki evet. gibi öyle büyük turistik herhalde, transatlantiklerde yol almıyor. Herhalde. Ciddi bir hastalık geçiriyor ve tedavi görmek zorunda kalıyor. O hastalığı yaşarken dahi neredeyse hiç düzeltme yapmadan o devasa romanı yazmayı başarabilmiş o iş disiplini sayesinde olağanüstü bir yazar. Bir şey, olağanüstü bir şey. Ve e, hatırlatmak hatırlatmakta yara var sevgili dinleyicilerimize. 40 yaşında kaybettik. Dünya evet, çok, kaybetti Jack Çok erken. 40 yaşında bu kadar genç yaşında... 50 kitap, 50 kitabı aşkın... Ee... Sağlığında yayınlanmışı tam listeyi istersen ülke adı evet, benden. Abi, Sağlığında yayınlanmış 53 kitabı var. Ya. 53 kitabı var. Bu 53 kitabın çok büyük kısmı romanlar ve öykü Hı -hı. toplamları. Bizim kendi 17 kitapta 19 eser yayınladık Cem Yayınevinde. Orada yayınlanmış... Olanlar arasında da olan e, değişik bir türde var kullandığı. Amerikalar non-fiction diyorlar yani kurmaca olmayan eserler. Hı hı. Yol var, John Barleycorn var bunların arasında. Uçurum insanları var Londra'nın e, kenar mahallelerinde. Röportaj deseniz değil, anı deseniz değil, roman deseniz değil. Hepsinden melezleme, çok kolay okunur ve kendi hayatını ya da işte... Londra'daki yoksul sınıfların hayatını anlattığı evet. roman tadında eserler yazmış. Bu da başlı başına bir başlı biçim başına, bence. Başlı başına bir tür evet. Evet bu da başlı başına bir Ayrı şey. Ayrı bir tür. Şimdi ilk kitabı e, Kurdu'nun oğluydu evet. zannediyorum değil tam mi? tam yüzyılla beraber 1900'de. 1900'ü başlarken yayınlanmış Ama bir kitabı. Ama Kurdu'nun oğlundaki hikayelerin birkaçını zannediyorum ilk dergilere gönderip yayınlatıyor Şimdi değil mi? şeyleri dahil romanları da dahil aslında Tefrika gelini, aynı bizim... Eski basınımız evet, olduğu vardı. gibi Amerika'da da vardı. Hı hı. Ee, öykülerini peyderpey romanların da tefrik halinde daha önce magazinlerde, dergilerde ya da gazetelerde yayınlatıyor ve daha sonra bunları kitap olarak bastırıyor. Ağırlıklı çalıştığı bir yayın evi de var. Avans sistemiyle hı hı. Macmillan yayın evi diye Amerika'nın o dönemin önemli yayın evlerinden bir tanesi. Şeyi söylersek aslında yayın bir ilişkisini de hı hı. bir taraftan açıklamak için dinleyicilerimize o günde şu kadar kelime yazacağım olumlu motivasyon bir de olumsuz motivasyonu var Dostoyevski'ye de benzetiyorum o açıdan biraz de kumar borçları nedeniyle evet. sürekli yazmak zorundaydı ve avans alarak çalışırdı evet. kumar borçlarını kapatmak için Jack London'da da öyle bir durum var çünkü bir taraftan da hayatın bazı keyiflerine biraz düşkün. Nedir bunlar? Mesela e, denizcilik. Bir yerden sonra kendi teklerini kendi inşa ettirmeye başlıyor. İkinci keyfi ve bir taraftan da e, baronyal diyorlar. Hı hı. Amerikalılar böyle nasıl diyeyim aristokratik bir şeyi var. Hayali var. Çok mükemmel bir çiftlik yaratacağım. Glen Allen'da Sonoma Vadisi'ndeki çiftliği. E, dönemin en gelişkin teknolojilerini, tarım teknolojilerini kullanmaya çalışıyor orada. Ve bunları yaparken de o arkadaşlık, akrabalık duygularından gelen inanılmaz bir çevresi var. Onları da besliyor. Yeah. Ve bu kadar büyük işleri de o çocukça güven dolayısıyla aslında o işleri idare edemeyecek insanlara emanet ediyor. Ve bu yaşayış tarzından dolayı sürekli borçlu. Eserleri milyonlar satıyor. Amerika'da da İngiltere'de de. Evet, evet, evet. Yani i̇ki ülkede de İngilizce konuşulan ülkelerde, Kanada'da fakat o Şeye, ...yaşama bir türlü para yetiştiremediği için avans alarak çalışmak zorunda kalıyor. Macbillin'le da böyle bir ilişkisi var. Macbillin ona sürekli şey ödermiş. Para ödermiş. Önceden nasıl olsa şey gelecek çünkü. Eser gelecek. Eser gelecek arkadan biriniyor. Evet çok ilginç. Şeyden de söz ederim, edelim mi? Senin kaleme aldığın yazıdan ben edindim o bilgi. Mesela Rusya'da romanın yayınlandığı zaman... Tek bir roman değil 1950'lerin ortalığında Rusya'da bir toplu basım yapıyor. Toplu basım. Bu, bu 53 kitabın hepsini birden e, Sovyetler Birliği döneminde e, hani bizimki çok boynu bükük bir çabak alıyor onun yanında. Dört başı mamur bir şekilde toparlıyorlar ve bir gün bile değil birkaç saat içinde bütün baskı tükeniyor ya, çok, Sovyetler Birliği'nde Moskova'da. O kadar güzel bir şey. O kadar önemseniyor. E, Amerikalıların o konuda biraz sorunu vardır Ülke abi. Hmm. E, sen de bilirsin hani ne Hemingway ne Truman Capote şeydir. Kısa öykücüler döneminde biraz da magazin basınının bakışıyla evet. çok meşhur olurlar. Sonra çok çabuk unutulurlar Amerika'da. Hemingway'e de boğa güreşçisi hani kötü muamelesi tabii. yapılmıştır. Tabii, tabii. Truman Capote işte üst içinde yaşadığı üst sınıfların hayatını ifşa eden adam. Hani bir tür muhbir muamelesi yapılıp unutturulmuştur. Evet. Jack London'da Amerika'da daha hayatta hayatının son dönemlerinde biraz hani Unutturulmaya başlamış. Niye biraz o sosyalist damardan da kaynaklanan bir şey var. Kesinlikle. Çok sert olduğu gibi yazmasın. Evet. O vahşeti kızıl derilerin yaşamını, işte Okyanusya'daki yerlilerin yaşamlarını olduğu gibi yazmasın. Amerikan halkına sert gelmesinin etkisi var. Ve hemen zaten birinci Dünya Savaşı sırasında ölüyor. Savaş sonrasında Scott Fitzgerald gibi biraz daha hani rafine yazan hı hı. yazarlar gelince hemen. Bizim deyimimizde pabucunu dama atıyorlar. Seneler sonra 1970'lerden 80'lerden sonra Amerikalılar da fark ediyor ki bizim böyle bir yazarımız var ya, ya. ve bu adam önemli bir adam. Çok çok büyük dünya çapında bir yazar. Tabii. Naturalist öykücünün Amerika'daki belki de doruk noktalarından bir Değil tanesi. Mi? Değil mi? Ve eskimiyor. Evet. Çünkü sadece benim görüşüm bu. Bilmem bunu hakikaten konuşmak isterim. Ee, sadece e, naturalist olmakla da yorumlanabilecek bir yazar değil bence. Aynı zamanda mesela Vahşetin Çağrısı'nda Beyaz Diş'te biraz sonra oraya da onunla ilgili bir soru soracağım. Cevap vereceğiz. Dinleyicilerimiz için. Yani doğayla insanı karşılaştırırken yan yana getirirken, iç içe yoğururken aynı zamanda bir üçüncü dil, bir üçüncü arayışa gidiyor bence. Sadece fotoğraf makinesinin tespit ettiği görüntü değil bu yazdığı. Tam karşıtı derinliğine Vahşetin çağrısında kahraman köpektir. Kurda dönüşür. E, beyaz dişte yine köpektir. O vahşetten e, köpeğe, köpeğe dönüşür. Tersi. Yani sadakate e, dönüşür. Şimdi biraz bundan konuşalım. Yani sadece fotoğrafın tespit ettiği bir gerçeklikten öte bir şey bu. Biraz önce kendi kendini yetiştirdiğinden söz Hı -hı. ettiydim. E, bu bazı noktalarda biraz dezavantajlı durumda bıraksa da e, Jack ...yazarlığında ciddi bir avantaj da... ...sağlıyor ona. Niye? Çünkü okuduğu... ...Markslar, Nietzsche'ler... Evet. ...Darwin'ler... ...senin dediğin ülke abi fotoğrafı çektikten sonra... ...teorik açıdan... ...çok kirlenmediği için zihni... Evet. ...o ikisini çarpıştırmaya başlıyor. O güzellik oradan kaynaklanıyor Güzel bir cesaret. zaten. Güzel bir tespit. O güzellik oradan kaynaklanıyor. Evet. Doğada gördüğünü, yaşamda gördüğünü... ...ya da tırnak içinde bizim ilkel... ...dediğimiz o yerli kabilelerin... ...kültüründe gördüğü şeyleri... ...kendi öğrendiği teoriyle... ...çarpıştırmaya başlıyor. <Gülüyor> Niye? Çünkü... ...kafası o anlamda çok... böyle ...at gözlükleriyle dolu olmadığı için... ...bir arayış halinde. <Gülüyor> Acaba nedir? Bu soru hep kafasında var. Evet. Ve insan olarak... ...kullanamadığı zaman kahramanı köpek olarak kullanıyor. Tabii. Ya da işte at olarak kullanıyor. Ve o vahşi köpek teması... ...Alaska öykülerinde de vardır. Fransızca'm hiç olmadığı için Batard diye geçer... ...orada yani nasıl... Okunduğunu tam bilmiyorum aksanımdan dolayı özür diliyorum Fransızca bilen dinleyicilerimizden. O vahşileşen köpek ya da vahşilikten dönen köpekler, atlar, o hayvanlar hep vardır öykülerinde Jack London'ın. Yine romanlarına gelirim Bence tam da yeri. Martin Eden'de. Yani öz yaşamsal bir roman. Bence öz yaşamsal bir romanın ötesinde bir roman bu. Evet yani bir yazarı tasvir eder. Bir yazarın mücadelesini, olağanüstü çabasını, çatışmalarını yoklukları ama aynı zamanda da ta zirveye varan başarıları, yine çöküşü. Ama ben bunu bir öz yaşam... Zaten öz yaşamsal da ne demektir onu da pek bilmiyorum. Yani her yazar hayatının arkasındadır. Kendi hayatının arkasındadır. Şu anda kimin dediğini hatırlamıyorum. Bir Fransız yazardı. Bir insan Cengiz Han'ın hayatında bir roman bile yazsa sonuçta öz yaşamsal bir şey yazar. Değil mi? Diye bir lafı vardı. Sen söyleyince Ülkü abi aklıma o geldi. Tabii Martin Eden... E Biraz şunu da anlatıyor. yani Jackland'ın kendi hayatının sonunu da e, söyleyelim bu arada. Biraz acıklı bir sondur. O söylediğim borç sarmalı. Çünkü çiftliği yanıyor bir yerden sonra. Hmm. E, eşi dostu şey iddia etmişlerdir. Tabi hiçbir zaman kanıtlanamamıştır da. Çekemeyen etraftaki çiftlik sahiplerinin bir sabotajı vardır diye. Ve yaşamın ilerleyen dönemlerinde son dönemlerinde o borç sarmalı yazma zorunluluğu... Hitgide daha fazla alkole ve uyuşturucuya muhtaç hale geliyor. Ve ölümü de Amerikalı'nın overdose dediği yani yüksek dozda uyuşturucuyla alkolü karıştırmaktan. Pek çok kişi de intihar olduğuna inanır zaten bunun. Martin Eden de kendi sonunu aslında bir tür öngörü halinde. Yani ne kadar kendinizi yetiştirirseniz yetiştirin. ...daha sol düşünceye, sosyalizme bağlı... ...olursanız onun sonuçta gelip o kapitalizmin... ...çarklarına sıkışıp kalıyorsunuz... ...ve o sistem içinde ya var oluyorsunuz... ...ya bu şekilde ufalanıp... ...gidiyorsunuz. Yani kendi sonunu da bir... ...projeksiyon halinde önceden... ...görmüş bir önsezi, evet. kehanet... ...aslında babasından belki o da... Evet. ...kain babasından. Yine daha bir... daha özel... ...bir yanı da e, John Barlecon... Evet o alkollü olan işte o... Evet, bize ilk baskısı onun bir alkoliğin anıları diye, diye çevrilmiş, As orijinal ismi bu. John Barley hmm. e, nasıl denir alter ego denilen yani hmm. alt benliğine o alkolik alt benliğine taktığı at. E, o da işte kurmaca dışı eserlerinden bir tanesi. Evet. Bütün bir kitap boyunca bir taraftan e, kendi kişisel alkollü olan geçmişin hasbı halini eski deyimle evet. anlatırken... E, o alkolik alt benliğini de kişileştirip John Barleycorn adıyla neredeyse bir roman kişisi Kesinlikle. gibi bize sunuyor. Çok sevdiğim bir arkadaşım hatta onu okuduktan sonra şey dediydi. Yahu bu adam şizofren mi? Yani John Barleycorn kim? Jack London kim? Ya. Okudum okudum. Aa diye sonlara doğru ancak anlayabildim. Anlayabildi, evet. Roman asıl kahramanı evet John alkolik, dediği alkolik evet. kendisi. Tabi alkolün Kendi kendisi. kendisi. Evet. Hatta hatırladığıma göre ben epey belki de iki kez okudum. İlki lisedeydi. Altın yayınlarındandı zannediyorum. Bir arkadaşım hediye etmişti bana. Daha henüz o zaman içki falan da içmiyorduk doğrusu ama Jack London eseri diye hediye etmişti. Orada bir cümle hatırlıyorum. Yani Jack London'ın ağzından adeta. Yani nereye gidiyorsam alkol beni karşılıyordu diyordu. Yani... Ben alkolü aramıyordum belki de. Fakat gittiğim her yerde o beni karşılaştırıyor, karşılıyordu ki çoğun Bar barleycorn. Bailey corn'da da bunu birebir gözlemliyoruz gerçekten. İşte. Ve hatta de der ki bilmiyorum seni yazından mı okudum? Ee, yani bu, bu yasaklansa ne kadar memnun olurdum. Yani içki yasağı gelse. Fakat biliyoruz ki o, o da yıllar denendi, sonra geldi. Denen, denendi, Ve denendi. bu sefer dörtte 3 içmeye başladı. Gizli olanın, yasak olanın çekiciliği diye Aynen ona. öyle. <gülüyor> Ceklanda belki de şeydir, hani nereden baktığınıza bağlı. Cennet mi dersiniz, cehennem mi dersiniz o alkollü olan ilişkiye. Yani onu kendi içinde her gitti yere birlikte taşıdıktan sonra. Tabii ki. Yapacak bir Tabii şey yok. Çok çok ilginç bir roman o da ilginç bir roman. Peki bu o, 19 eser, 17 kitap. Te... Kitap halinde yayınlanmış bu Jack London 19 eseri, eseri içerisinde. Ee, biraz da hikayelerden söz edeyim istersen. Esasında e, hikayeciliği şöyle yani başlangıcı hikaye zaten kısa öykü yazarak başlıyor. Evet. E, ve ömrünün sonuna kadar da kısa öykü hiçbir zaman terk etmiyor zaten. E, i̇lk eserleri doğal olarak Alaska izlenimleri. Hı hı. Orada da şöyle bir akış vardır aslında. E, önce giden altın arayıcılardan öykülerini, onların serüvenlerini yazar. Ee, daha sonra yavaş yavaş altın aracılarıyla beraber giden kadınların öykülerini yazmaya evet. başlar. Evet. Oradan yavaş yavaş o toprağın yerlilerinin öykülerine geçer. Hani daha eril olandan daha dişil olana doğru, daha etken olandan daha edilgin olana doğru tarih sahnesinden silinenlere doğru, daha mağdur olanlara doğru. Belki de o sosyalist geleneğin de getirdiği bir şey. İçindeki o insani duyguların da getirdiği bir şey. O topraklarda mağdur olanı anlatmaya doğru gider. Hı hı hı. Ama Beri taraftan da diyalektik bir şey belki. Yerlerin öykülerini anlatmaya başladığı zaman vahşet dozu da altmaya başlar. Onların beyazlarla mücadelelerini falan da anlatmaya başlar. Ama daha sonra hangi bölgeyi dolaşıyorsa Havai'ye gider, oradaki yerlileri yazar. Güney denizlerine Okyanusya'ya gider, oradaki yerlileri yazar. Evet. Ya da işte Meksika İç Savaşı'nı izlemek için bir gazete adına gider. Meksikalı devrimcilerin öykülerini yazar ya da kendi yetiştiği ve eni sonunda hani tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer San Francisco bölgesinin boksörlerinin çok güzel boks öyküleri vardır. Onların yani öykülerini yaşantıya, ne Onların yaşantı. yazar. Ee, biraz da maceracı tarafı olduğu için öyle başkalarının aman paçama çamur bulaşır, aman acaba biri bana yumruk atar mı diye korktuğu yerlere girmekten de çekinmez. Evet, yani evet, evet. O alt sınıfların pek göz bakılanların ve ön yargıyla bakılanların hikayelerini çok güzel iletmiştir Amerikan okuyucusuna. Çekilmez derken aklıma gene Martin Eden'den bir şey geldi, bir motif. Yani e, o kısa hikayeleri yazıp da ilk önceleri sıkıntı çektiği, yayı, yayın evleri karşısında sıkıntı çektiği ve, e, ve orada birebir yayın evlerinin adını neredeyse birebir belirt, belirterek anlatır. Bundan şey, korkmaz. Şey gibidir hani Sözde yayın evin adı yoktur ama ha, yani nasıl Ama bilinir var? ki orasıdır. Yani diyelim ki e, beyaz yayın evi, meyaz yayın evi diye yani söyler. Yani, yani herkes anlar. Anlar. Daha anlar. Ne, neden bahsettiğini anlar. öyle bir ipliği pazara çıkartma hareketi evet, yapmıştır. Yani hiç çekinme falan diye yok, bir şey yok, yok senin cümlenin. yok, evet. Çok cesur. Çok Şimdi e, Kadirciğim, e, Vahşetin Çağrısı'na bu yeni baskısında e, bütün kitaplarda, 19 eserde e, dipnotlarla olağanüstü zenginleştirilmiş. ...olduğunu görüyoruz. Ve Türkiye'de ilk kez bu yapılıyor. Ee, ayrıca... ...hemen hemen her kitabın... ...arkasına ya da ön tarafına... ...hepsinin önünde bir sunuş var bir defa. Tüm kitapların önünde bir sunuş var. Bir, bir iki tanesi bir, de teknik nedenlerle olamadı. Heh, geri kalan hepsinde ama var. Ama ötekilerin içinde onları da anlıyoruz. Yani o kitabın e, macerası nasıl olmuş... ...ya da o yükülerin macerası nasıl olmuş... ...bunlar anlatılıyor sunuda. Ardından pek çok kitapta... E, ...senin incelemelerin var... Ki örneğin yani hepsi müthiş incelemeler. İki tane de bir çeviri alınmış. E, hangi kitap olduğunu şimdi hatırlayamadım. Demir Ökçe'de var. Demir... O, o enteresandır. Yani başındaki evet önemli bir yazı fakat arkasındaki önemli bir yazı. Evet. Meşhur e, Sovyet devrimci Troçkin'in. Şimdi onu söyleyecektim. Jack yani kızına yazdığı mektuptan. Mektup, bir evet. o. İlk defa yayınlanıyor değil mi o Türkiye'de? Bildiğim kadarıyla Türkçe'de ilk Ben defa. öyle sanıyorum Öyle biliyorum ben de. Ve e, Troçkin'in Demir Ökçe üzerine yazdığı bir mektup ki olağanüstü bir belge niteliğinde bu. Evet. Ve müthiş de övgü dolu doğrusu. Müthiş de övgü dolu. Çünkü şey diyor Troçgil orada. E, İkinci Dünya Savaşı'na giden yolda politik gelişmelerin nasıl olacağını. Ve belki de aslında günümüzdeki ileri sanayi toplumlarında e, alt sınıfların nasıl körleştirileceğine dair <gülüyor> öngörüleri. Hani Troçkin'in döneminden sonrasına bile projeksiyon tutabilecek. Evet nasıl diyeyim ona kehanetler var orada. Hı hı hı. Evet bazıları zaman içinde yaşandı, geçti onların. Fakat bazılarını hala bugün yaşıyoruz. Ben o iddiadayım. Evet. E, e, günümüz içinde çıkartılacak dersler var Demir Ökçe'de. Kesinlikle. Kesinlikle. Eee o mektubu hatırladığım kadarıyla alttaki tarih 1935'ti. Hı, hı. o zaman sürgünde miydi acaba? Sürgündeydi. ne sürgünde, değil mi? Sürgündeydi. Bak sürgündeyken o onun üzerine yazması da seni ama daha Turoçki çok çekiyor. Hani biraz konuyu dağıtmak adına şunu söyleyeyim buyur, yani o Sovyet devriminin içinde edebiyatla en yakından ilgilenen ve gerçekten edebiyat düşünen, hadi hadi çok iddialı olacak ama tek insandır değil. Hani düşünerek söyledim, kumarak söyledim ama tek insandır denebilir. Katılıyorum. O yüzden e, yani Turovski e, adıyla anılan bir neredeyse bir e, bir izim gibi adeta evet. e, algılanır. E, Stalin de bunu eee ilk önce sürgün edip sonra da öldürmesi hiç şaşılacak bir şey değil. Ama tarihin getirdiğine bakın. Stalin döneminde 1950'lerde <gülüyor> bütün eserleri yayınlanıyor Jackland'ın. Ya. Troçki'nin o kadar övdüğü eserler. Ya. Ve hani bir tür ortak payda aslında sosyalizmin değişik görüşleri arasında da Jackland'ın eserleri. Bir ortak payda halini de taşıyor. Acaba yani bu bir espri tabii. Latife. Ee, Jack London, Rus olsaydı Sovyetler döneminde, Stalin döneminde ve bu eserler yayınlanmış olsaydı nasıl karşılanır da? Ee, şey, okuyucu tarafından değil. O zaten bir, bir yere sürgüne giderdi orada yazardı. Üç saat içinde bütün eserleri bitmiş zaten. Tükenmiş. Ama yani önce bir yere sürgüne giderdi orada yazardı. O şeyleri o kulakları bilmem neleri falan yazmadan duramazdı. Duramazdı değil mi? Duramazdı. Çok ilginç. Hiç rahat etmezdi. Çok ilginç. Yani Jack London bunu duysa üzülür belki de. Keşke orada <gülüyor> olup da bir sürgüne gidebilseydim <gülüyor> evet. diye. Ee, macerayı düşünürsek gemiler, denizler Alaska'da şeyleri kar buzulları Bel, belki Çarlı'nın e, son dönemlerinde o Sibirya'nın keşfedildiği dönemde daha mutlu olup o ilk öncülerden olsa hani o, oraya Aha. ben daha çok yakıştırırım yani, karakter olarak il, il, ilginç vallahi ilginç ilginç hakikaten ilginç demin bir cümle geçti konuşmanda Kadir ve onu dinleyicilerimize doğrusu paylaşmak isterim bunun biraz açmanı rica ediyorum ee, aradan bunca yıl geçmiş ilk hikayesi 1900'de yayınlandığına göre bakın 110 yıl geçmiş Hadi toplu olarak diyelim ki ortalama bir asır geçmiş. Fakat hiçbir hikayesi ve hiçbir romanı eskimemiş. Ne kadar ilginç. Çünkü üslubu çok yalın. Hı hı. Yalın. Ee, dönemin edebiyat görüşlerine göre moda demeyeyim. Çünkü görüş başka bir şeydir. Tabii. Hani Geçerli olan edebiyat akımlarına göre üsluplar gelir geçer. Ama yalınlık her zaman bakidir. Hı hı hı. Geri kalan hani çok edebiyat meraklılarının bu işi inceleyenlerin, gönül verenlerin... ...anlayabileceği şekilde... E, ...okunur. Ya da okullarda... ...ödev olarak öğrencilere önerilir. Ama yalın yazan, basit yazan... Hı -hı. ...yazarlar... ...güzel bir çeviriyle verildikleri zaman... ...dünyanın her tarafında okunurlar. Evet. Bir de ben şuna... Şu, ...şu bağlantı da doğru mudur bu cümleye? E, doğayı... ...tabii ki insanda doğanın malum bir parçası... ...kurt da öyle, köpek de öyle... ...at da demin dediğin gibi öyle tamam ama... ...bunun bileşiminden... ...yoğrulmuş hamurun arkasında... Derin insan ve toplum gerçeği var. Ve bu insan toplum gerçeği yöreselden evrensele akıyor. Ve bugün içinde geçerlidir zannediyorum. E Cekland'ın hayatı da öyle zaten. Kendi kendini yetiştirerek San Francisco'nun alt sınıflarından bir insandan çiftlik sahibi varsıl ama yine de sosyalizme gönül vermiş. E, Sosyalist parten istifa etme gerekçesinde hani arada bir parantez olarak hı hı. söyleyeyim. Ateşini kaybettiği için Sosyalist parti istifa ediyor Sosyalist partiden. Evet. Yani çiftlik sahibi birisi ama yine de mücadeleye devam tabii, tabii, diyen de birisi. Tabii tabii. Yani Demir Ökçe'de Bir Yer Bir iki romanında mesela sendika ilişkileri, sendika mücadeleleri, işte içi sınıfı mücadelesi bunlar bugün hala bizimle karşı karşıya olan olduğumuz şeyler. sosyal durumlar, toplumsal durumlar. Bu yüzden evrensel bir arka plan var ve insanı müthiş heyecanlandıran bir kurguya sahip. Zaten o nedenle de Türkçe'de çabuk çevrilenlerden bir tanesi. Hı hı. Yani İngilizce'den çok çabuk çevrilmiş. Şöyle söyleyeyim, Milli Kütüphanenin veri tabanının yalancısıyım. Hani hı hı hı. Bu konuda ama e, bildiğim kadarıyla e, Türkçe'de ilk baskısı 1930'ların ortalarında. Yani öldükten 20 sene sonra vahşetin çağrısıyla başlıyor. En meşrulardan bir tanesiyle başlıyor. Evet. Çok da meşhur çevirmenler çeviriyorlar. Ama Türkiye'de çevirilerinin ünlenmesi genelde 70'li yıllar. 70 60'lı yılların sonu 70'li yıllarda. 80'li yılların başında. Hı hı. Ama o sosyalist damardan kaynaklanan bir şey. 80'li yıllardan sonra biraz böyle Türkiye'deki inglesi biraz değiştiriliyor. Bir optik kayma yaratılıyor. Ve ilk gençlik kuşağına çocuklara seslenen bir yazarmış gibi o. Vahşetin çağrısını bir tür köpek öyküsü. Hani doğal hı hı. bir öykü falan gibi. Böyle ufak bir Optik kaydırma var orada. Yani nasıl denir bilmiyorum ama hani bir şey var yön değiştirme yaşanmış ve şimdi kimsenin günahını almıyor. Hakikaten çok kötü çevirilerle 70'li yıllardaki çeviriler fena değildi ama özellikle 80'li yıllardan sonra yapılan çok çok kötü çeviriler var. 80'li yılları düşünürsek o baskıcı. Yılları dönemleri bu da biraz çok... korku tabi otosansür de giriyor işin içine, içine. ama bu paragrafı atalım. Tabi tabi ama kitap sorun, toplatır, sorun yakılır. Sorun, sorun yaşanır ya. e, gibi şeylerle biraz yola çıkış amacımız da oydu zaten yani hak ettiği önemi tekrar kazandıralım ve aslına uyduralım. <gülüyor> e, i̇stiyorsan yöntem olarak onu da anlatayım vaktimiz varsa. Evet evet lütfen. E, şimdi teknolojinin nimetleri şu anda e, onun Yaşadığı çiftlikten kalanlar o meşhur çiftliğinden hı hı. kalanlar Sonoma State Üniversitesi, yani Sonoma Devlet Üniversitesi'nin içinde bir e, tarihi park. Yani insanlar turist olarak gidiyorlar geziyorlar görüyorlar. Ve bütün el yazmaları belgeleri falan da Sonoma Devlet Üniversitesi'ne bağışlanmış durumda. Sonoma Devlet Üniversitesi de e, internet üzerinden ilk yazıldıkları haliyle hı hı. bütün kitaplarını isteyenlerin incelemesine sunuyor. Orada da giriyorsunuz. ...Martine'den yazıyorsunuz mesela... ...bölüm bölüm... ...ilk yayınlandığı kapağın... ...görsel çok haliyle güzel, beraber... Güzel. ...biz onu kullandık... ...yani zaman içinde mutlaka... ...eklemeler, çıkartmalar... ...yanlışlıklar olabilir... ...en özgün hali odur diyerek... ...onu kullandık... Tabii ...doğrusu da bu... Doğrusu da bu. Ee, ...onu kullandığımız zaman gördük ki... ...bazen zaman içinde... İngilizce versiyonlarda bile ufak tefek değişiklikler. Çünkü Amerikan versiyonları ile ve İngiliz versiyonları dahi farklı. E, elbette. Bölgeden elbette. bölgeye değiştiği için. Evet. Yani biz Amerika'daki o Sonoma Devlet Üniversitesi'ndeki ilk versiyona bağlı kalmaya çalışıyor. Orijinali bu. Ve o zaman gördüm hani biraz önce demiştin Ülke abi Hı -hı. kesinlikle eskimiyor diye. Ee, bir Jack London derneği var. Bir Jack London vakfı var. Ee, şu anda ara vermiş durumda ama 94'ten 2000 yılına kadar 7 sayı çıkan yıllık... 200-250 sayfalık Jack London Journal diye Jack London Araştırmaları Dergisi var. Çok güzel. Çok Sadece güzel. onun eserleri ve yaşamı üzerine araştırmalarla. Ee, en son bir anons gördüm. Ee, bildiri gördüm o sitede. Bir bienal yapılacak 2010'un sonunda. Buna seminere katılmak isteyenlerin çalışmalarını işte 15 Haziran'a kadar Harika. sunmaları üzerine Harika. internet üzerinden yapılmış. bir. Yani o çalışmalar şeyde devam ediyor. Harika. Amerika'da devam ediyor. Bizim de amacımız şeydi. Hani hem ilk haline döndürelim, özgün haliyle verelim hı hı. ve onu karınca kararınca dipnotlarla, ufak tefek araştırmalarla biraz zenginleştirip hani o yazıların arkasındaki evren neydi? Çünkü bütün kendi kendini yetiştirenler gibi bir malumat fırış tarafı da var. E, tabii, yani tabii, okuduklarından doğal. mutlaka isimleri, olayları aralara sıkıştırmaya çalışıyor. Yani o o ismi niye kullanmış orada onu bir dipnotla açıklayalım. Ya da Alaska'daki nehir adları var yer adları var. Yani şimdiye kadar kimisi onu Türkçe olarak kullanmış kimisi İngilizce olarak kullanmış. Onların çoğu yerli dillerinden gelen isimler. Hı hı. O isimleri adları bir dipnotla açıklayalım o yere bölgeye neden o ad veriliyor. Okuyucunun kafasında da daha iyi canlanır belki hem mesafeler hem olayın geçtiği yerler. O çalışmaları yapalım ve gençler de tanısın istedik. Evet özellikle de... Yola çıkış yani amacımız buydu. Evet ben de bunu belirtmek istiyordum. Ee, geçen gün e, Cumhuriyet Tekmek Çetin Kaya'nın biri yazısında e, söz etmiş sanıyorum. Evet sağ olsun o da yazdı. Ha, dinleyicilerimize oradan da gençlerle ilgili zannediyorum söz etti. O işte daha önce okuduğunu e, ve iki tanesini tekrar alıp okuduğunu gençlerin özellikle okuması gerektiğini söylüyordu. Evet gençler okusunlar. E, özellikle bence lisenin son sınıflarında ve üniversitedeki... Gençler için çok faydalı olacaktır. Ama onun dışında e, ben de tabii tekrar tekrar okudum üzerine çalışırken. Elbetli. Bizim yaşımızdakilerin de okumasında fayda var. Çünkü bu çeviriler o konuda hani biraz iddialı olacak ama hakikaten çok temiz tabii ve güzel ki. çeviriler. Tabii ki tabii kesinlikle, kesinlikle. Tekrar yeniden okuyormuş gibi oluyoruz bazı evet, kitaplarını. Evet, evet ben de okumaya başladım. Epey de bir okudum. Yani ben bu 19 eserden zannediyorum onuna yakınını ben lisede okumuştum. Ama bir Martin Eden'i, bir vahşetin çağrısı, beyaz dişi hiç unutmam, unutamadım. Ve ve onları tekrar okudum. Hakikaten o yaşta algılayamadım bazı şeyleri, e, motifleri, motivasyonları. Baktım ki şimdi daha başka türlü algılıyorum. Daha zengin olarak algılıyorum. Bu da doğal bir şey. Yani e, olağanüstü heyecanlandırıcı bir şey. Ve e, Türkiye'de yani bu kısır kitap dünyasında diyeyim, hem okuyucu anlamında hem belki yayınlar anlamında. 19 eseri 17 kitap olarak aynı anda yayınlanması da başlı başta bir heyecan verici bir şey. Yani umut verici bir şey. Yani kutluyorum Kadir'ciğim editör olarak. Seni e, ya, bütün o kitaplar editör olarak... kendi kendime Ve... ben emekçi demeyi daha çok giyiliyorum. Yani ben yayın emekçisiyim. Editör lafını çok fazla sevmiyorum ama... ...sen öyle söylüyorsan hani editör olarak kabul edeyim kendimi. Yayın evi olarak hani çok onur duyduğum bir şeydir. On yıldan fazla oldu Cem Yayın Evi'nde emek verdiğim. Hı hı. Yayın olarak öyle bir tarzımız var. Sen de yakinen bilirsin. Yani bir yazarı mümkün olduğu kadar... ...mümkünse bütün eserleriyle, bütün eserleriyle değilse... Bir toplu fikir eser. oluşturacak kadar toplu eser hı hı. denebilecek kadar eseriyle bir arada sunmak gerekirse zaman dizinsel olarak gerekirse tematik bütünlük olarak sunmak ve okuyucuyu o yazarı gerçekten tanımasını sağlamak hani şimdiki bu kapitalist yayın dünyası ilişkileri içinde doğru mu bilmiyorum ama biliyorsun Kafka'da aynı şeyi evet. yaptık. Çehov'da aynı Rilke. şeyi yaptık. Rilke'de yapmaya devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet, devam ediyoruz. ediyoruz. Monte'nin Türkçedeki tek tam metin çevirisini evet, evet, evet, hani evet. yayınladık hani bu kadar Tümü bir arada. Ülk yayını varken yine bize düştü. Evet, evet. Çehov bütün hikayeleri... Sekiz cilt halinde sekiz var. cilt. Bütün, bütün oyunları üç cilt. Üç halinde var. Anılar var Çehov'la ilgili. Çeovla ilgili Yani ilgili yan öykü şeyler olarak, metinler olarak evet. onlar var. Kafkan'ın mektuplar dahil neredeyse bütün eserleri çevrilmiş şey durumda. evet. Kamuran Bey'in çevirisiyle. Evet. Rilke'nin şiirlerini pazar çevir. Pazarkaya çeviriyor. Dülünü yine Camuran Bey'e, Camuran Aşık çeviriyor. Mektuplarını. Yani olağanüstü, olağanüstü bir heyecanlandırıcı bir şey. Hatta şeyi açıkça itiraf ediyorum sevgili dinleyiciler. Yani biz ne bileyim ben hadi ilkokul demeyelim de ortaokuldan beri bize gösterilen, bizim de Yahut'ta kitap olarak aldığımız, okuduğumuz Montaigne bir cilt olarak ben bilirdim bunu. Sebat neyi olur? Bunu seçmek yayınlamış. Ama bunu çoğumuz Sanki montey'nin bütün denemeleri burup tek ciltin içindeymiş sani derdik. Şöyle bir şey var yani biz Türk okuyucusu olarak bazen ben bile yapıyorum ön söz okumuyoruz. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'na ilk çeviriyor Hasan Ali Yücel serisinde Sabahattin Bey. Daha sonra değişik yayın evlerinde devam ediyor o çeviri. Ee, onun ön sözünde ben Montaigne bahçesine girdim ve tatlar derdim der. Yani o bir derleme. Ama bunu, Ama, bunu e, bir şöyle şey ki, anlamış olabiliriz biz ortaokul lisede. Yani e, birkaç tane denemeyi almasam da olur gibi dışta bıraktım ama diğer en Devasa değerli bir yani öyle düşünüyoruz. Kaç ciltti Montaigne'in yayınlanan ee, Cem Yenev'inde? Üç, üç kitaptır orijinali dört cilt halinde yayınlandı. Dört cilt halinde müthiş bir şey. Herhalde bir zannediyorum iki bin sayfayı ge aşam. Aşıyor. Bir evet. müthiş yani bu da büyük bir hizmet okuyucu ya. Çok teşekkürler. Sevgili dinleyicilerimiz bir sanat ve sanatçılar programı daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz. Cem Yayın Evi'nin editörü ve son olarak Jack 19 eserinin 17 kitabında toplu olarak yayınlanmasını, aynı anda yayınlanmasını büyük katkılarda bulunan Sayın Kadir Kıvımcı, Kıvılcımlı dostumdu. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben Kadir teşekkür ]çi. ederim. Sağ Sevgili dinleyicilerimiz, bu programımız biliyorsunuz Perşembe günleri 14.30'da yayınlanıyor. Tekrarı saat 19'da haftaeye görüşmek üzere hoşça kalın. Sanat ve sanatçılar. Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvas.